diye düşünüyorum yani Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin e, ölümü unutmayın hatırlayın o ağızların tadını tadı bozan bozan ölümü e, unutmayın diye buyuruyor yani orada iki şey var e, değil mi? bir unutmamak var bir de e, ölümün insan hayatına Ölümü hatırlama duygusunun insan hayatına kattığı şey ee, Yani e, insanda demek ki Unutma diye bir Yani ölümü gündeme almama gibi e, Sanki ölmeyecekmiş gibi Yaşama gibi e, Hayatın sonsuzca yaşanacağına e, Aldanma gibi Bir Hayal eğilim etme. var Bir eğilim var ee, ve ölüm hatırlandığında e, Bir Müslümanın hayatının Ya da her insanın hayatının e, Ölüme endeksli olarak Yeni bir mahiyet kazandığı hususu var İşte ölümler oluyor Yanı başımızdan insanlar e, Göçüyorlar, gidiyorlar e, Bir yandan ölüm Ben varım diyor Değil mi hocam? Ben varım diyor Yani ...hiç görmeyecek gözlere bile kendisini hatırlatıyor... ...ama insanoğlu da ölümü unutmayı, ölüm yokmuş gibi yaşamayı tercih ediyor... ...ve böyle bir gündem, ölüm gündemi her zaman insanın önünde duruyor... ...ama insanın onunla ilişkisi, problemli bir ilişki... ...hem o ilişkiyi tahlil edelim... hem Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin o hatırlatmasının e, hayatiyetini Belki ölüm sonrası ahiret hassasiyeti vesaire bütün bunlar İslam amen de temelleri arasında e, Evet öyle bir değerlendirme yapalım bugün diye düşündük hocam İnşallah yaptığımızda bize fayda eder İnşallah <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Ortada bir gerçek var. Dünya üzerinde hiç kimsenin inkar edemeyeceği tek şey ölümdür herhalde. Onun dışında her şey tartışılabilir. Evet. Haşa insanlar Allah yoktur da diyebilirler. Yani i̇man etmeyen için yok. Ama ölüm yoktur diyemez. Evet. Bunun ötesinde bir sır daha var. Ölüm olmasın da demez insanlar aslında. Ben hariç herkes ölsün düşünür. Hmm. Neden? Bu enteresan bir tespit. Yani ölüm zatında bir rahmettir. 100 sene, 200 sene, 1000 sene ne kadar yaşası yaşasın, sonu olmayan bir hayat da çekilmez bir şeydir. Evet. Herhangi birimizin evinde 3600 yaşında bir dedeyle ne yapardık biz mesela? Bunu hani Ölümü yok etmeye çalışan hani güya ilmi çalışmalar var. Yani fizik alanında, biyoloji, sağlık alanında onlar da bu soru üzerinde duruyorlar hocam. Yani diyelim, 16 yaşında bir genç yani 150 yaşında 200 yaşında bir insanla iletişimi nasıl olurdu? O 200 yaşındaki insan kendisini nasıl hissederdi? Buna dair de bir yani tabi. bunlar felsefi olarak yani evet. yorucu şeyler. Bir de 90 yaşında bir dedeyle uğraşılmıyor bir evde. Evet. Yani 3600 yaşında bir dedeyi ne yapacaksın? Amcan da 2700 yaşında. Evet. Gibi. Çünkü insan pes etmiyor hayati arzularında. 90 yaşında, 9 yaşında hemen hemen aynı şeyleri hep istiyor. Sürekli istiyor. Yani o zaman marketçilik nasıl olurdu herhalde 3600 yaşında bir dedemiz olsaydı. Musa Aleyhisselam'ı görmüş bir amcamız olsaydı mesela. Bu bu kadar hırsı biriktirmiş herhalde herkes ambarlarla eşya biriktirir değil mi diyoruz. İnsanlar yani üç çocuk olunca başı ağrıyor. Dört çocuk olunca ne yaptın sen diyorlar kadınlara. 285 çocuğu olanı nasıl ...tasavvur edeceğiz. Yani ölümü... Allahu Teala'nın bir planlaması olarak... ...baktığımızda... zaten da rahmet... rahmet da evet, ya, o evet. da rahmettir. Çünkü imtihan için gelinmiş bir dünyada... ...bitmez bir imtihanın anlamı yok. Yani... ...hep imtihan için... ...mesela bir öğrenci... ...80 yaşına kadar okuyor... ...8 yaşında başladı... ...80 sene... Bu okumanın sonu nereye gelecek? Evet. Yani bu diplomaları ne zaman kullanacağını der gibi. İmtihan olan bu hayatın bir gün bitip müjdeli bölümüne, yani bu imtihanın sonucuna doğru gitmek de arzusudur insanın. İşte Allah'ın dostları. O imtihan mahiyetini de belki yok etme arzusu var. Yani evet. e, ölümsüzlük arayışının. Ölümsüzlük arayışı gidecek geri olmayanların arayışıdır hocam. Evet. Deyim yerindeyse hani gidecek yeri yoktur. Bir gidecek yer bırakmamıştır kendisine. Mesela Allah'ın dostları. Keşke toprak olaydım. Diyecek işte o evet. arzu. O yer. Gidecek evet. yer istememe arzusu. Evet. Şimdi Allah'ın evet. dostları Evliyaullah'a bakıyoruz. Yani hiç kimse ölümle oynamıyor. Ölümle eğlenmiyor ama ölümden sonrası için mutluluktan ağlayanı da oluyor. Evet. Yani mesela Bilal radıyallahu an ...vefat edeceği zaman... Işte ...çocukları filan yanında ağlıyor... ...ne ağlıyorsunuz diyor... ...dostlarıyla buluşacak birisi için ağlanır mı diyor... Evet, ...bu çok hoş bir şey... ...en evet, yani, çok sevdiği insan... <gülüyor> ...gitmiş ebediyeti... ...yani o ölümü... ...ölümle şakalaşmak caiz değil zaten ama... ...ölümü... ...sevdiği dostu ile buluşmanın... ...gerekçesi olarak görünce... ...çocuklarını teselli ediyor... ...yani dostlarıyla buluşacak biriyim ben diyor... E bu tabii bir meydan okuma değil ölüme haşa. Gene bir korku var gene bir endişe var ama yani kat'i bir şekilde buluşma ihtimali yüzde elli. Evet. Dostlarla buluşma ihtimali. Korkusu onun bir pot kırdığımda hani bizim değil. araya mı? mesafe girer mi? Girer mi bir korkusu var evet. yoksa gitme yeri endişesi değil o. Evet. Şimdikilerin derdi gitme yeri endişesi. Binaenaleyh söze başlarken böyle başlamakta falan ölüm de bir rahmet. Ölümün olmamasını tasavvur edemeyiz bu dünya hayatı için. Elbette cennet ve cehennem için ölüm yok artık. Çünkü cennet ve cehennemde ölüm bittiği için oranın şartlarında bir hayat devam edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ölüm bir koç şekline getirilecek kesilecek cennetin kapısında ölüm bitmiş olacak. Ölüm son artık ölüm diye bir şey insan bu tabi Hayvanlar toprak olduktan sonra Cennetlikler cennete cehennemlikler Cehenneme gittikten sonraki süreç bu Ölüm bitecek Ondan sonra sonsuz sonsuzluklar Başlayacak yani sonu yok Bir rakam olmayan Diyar inşallah O da ayrı bir tasavvur dünyası Yani insanın e, Belki de tasavvur etmekte Zorlandığı bir Zorlanmayanlarda oldu ama hocam. Evet. kendisini yüzde yüz teslim edenler hiç zorlanmadı. Teslimiyet, Te teslimiyet sıkıntısı olan rakamlarla boğuşuyor. Evet. Rakamlarla. Yani Rabbim bizi de dostlarıyla buluşmaya cezanı yaşayanlardan etsin Anladım. diyecek Anladım. bir şey bulamıyorum. Yani dua etmekten bu bu süreci bu şekilde algılamak için bile dua etmekten başka bir çaremiz yok. Burada ölüme bakarken. Ee, basit bir düşman bir kanser gibi mesela veya bir düşman saldırısı gibi bakmanın anlamı yok. Bunu perçinlemek istiyorum. Yani o bir gerçek. Onu, bizden onu biri kabul bu. edeceksin ve hazırlanacaksın. Ya, kanser mesela tedbir alsaydın olmazdı denebilir ama yani, ölüm için böyle bir şey diyemezsin. Şey evet. Doğduysan öleceksin. Evet. Yaratılmakla ölüm kardeş. Burada çok dinleyenlerimizin zihin dünyasına Katkısı olması bakımından zikretmek istiyorum. Mülk suresini mesela her akşam okuyup yatmayı evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye buyuruyor. Hatta böyle günlük Türkçe ile söyleyeyim. Ne hoşuma giderdi müminler okusalar bunu her hmm. akşam şeklinde bir ifade var. Orada başlarken tebarek ellezî biyedilmük ve hu alâ kulli yani şeyin kadir. Mülk değil. elinde olan Allah'a her şeye kadir olan Allah ne yücedir. Evet. ...dedikten sonra o Allah'ı tanıtırken... Evet. ...ellezi halakal mevte evet. vel hayate... Evet. ...önce ölümü sonra hayatı evet. yarattığını söylüyor... ...yani öyle bir Allah ki o... ...ölümü yarattı, hayatı, hayatı yarattı... ...halbuki biz başlarken cümleye doğdu öldü diyoruz... Evet. ...Allah burada ne buyuruyor Celle Celaluhu... ...öldü, doğdu diyor... Evet. ...yani sanki işin aslı ölüm... Evet. ...önce ölüm yaratılmış... Yani, sonra hayat verilmiş gibi. Yani ölünün çocukları olduğumuz hatırlatılıyor evet, burada. Evet. Yani üçüncü dedemize en yüksek ihtimal, en büyük şans üçüncü dedemize ulaşabiliriz. Evet. Yani bizim sağlığımızda. Yani şöyle bir şey mi? Allah Teala ölüme karar vermiş. Ondan sonra hayat vermiş. Asıl ölüm. Evet. Asıl olan ölüm. Evet. Çünkü ebedilik yok. Ahirete gidiş. Ahiret bu da neyi gösteriyor burada var olmamız burası için değil var olunacak yer için Yeriz. ahiret evet. için buradayız evet. biz bu hatırlatılıyor bu sebeple üstadım sık sık soruluyor avm'ye gitmek caiz mi işte müslüman modern araba kullanır mı işte lüks tripleks bir dairesi olur mu müslümanın nasıl ilişki kuracaksınız merak <gülüyor> ediyorum <gülüyor> ölüm meselesiyle <gülüyor> şimdi bu sorular çok soruluyor evet Diyoruz ki hepsine. Hiçbirine yok diyemezsin. AVM'ye girmez Müslüman sözü. İslami bir söz değil. Ne demek girmez? Evet. Ticaret helalse. Tabii. Ticaret için bir dükkan yapmak helalse. Bunu bu çağa göre de. Şu, şu boyutta olsun, bu boyutta böyle, böyle olsun şey diyemezsin. Ya. Yani illa e, hurma çadırlarının, hurma ağaçlarının altında mı biz ticaret yapacağız? Yani Hı. böyle bir şey yok. Fakat ölümü unutturan AVM tehlikeli. Hı. Müslüman'ın evi Mesela işte parmak değmekle kapılar açılıyor, gözünün ışığıyla kapı açılıyor, bu kadar modern olsun tabii. Ama bir gün oradan dört kişinin omuzunda çıkacağını unutmaman şartıyla. Ölümü unutturmadıkça her şey bize helal. Ama buradan şu da çıkıyor mu hocam? Yani bu tür ilişkiler ölümü unutturabilir Umumiyetle unutturuyor. Ha, unutturuyor. Neden biz... o tür ilişkiler? O ilişkilerde ne var ki e, ölümü unutturuyor? Belki şu, şu, onu da anlatmak var, lazım hocam. Şu var. Ee, bir yüreğe dünya daldıkça ahiret hmm, gidiyor. Evet. Çünkü yüreğimizin kapasitesi var bizim. Evet. Şimdi sizin ve benim önümde bardağımız var. Bu bardak 200 miligram alıyor. Evet. Bu 300 olmaz. Evet. ...buna su koyup önümüze koydular... 200 yüz miligram su var... ...buna biz yoğurt veya ayran... ...döktüğümüzde kesinlikle... ...bunun boşalması lazım... ...ya da bir mesela dolu bir bardağa... ...taş koyduğumuzda... ...atacak su, dışarı... At, dışarı ...taşın hac, atacak. hacmi kadarını atacak, atacak. dışarı... Evet. ...bu sebeple... ...problem AVM kullanmakta... ...lüks arabaya binmekte de değil... ...problem sofralarımızın... ...çok... E, ...debdebeli olmasında değil... Ahiretten kırpıp bunu yapmakta sorun var. Mesela AVM'ye gittiğimde öğle namazını kaçırıyorum. Bakkaldan aldığımda kaçırmıyorum. AVM o zaman sakıncalı oldu işte. Namaz kaçıttırdı çünkü. Ya da bakkaldan alırken kaçırıyorsam bakkalda... Bakkal bunu oluşturuyorsa problem. bakkalda da problem evet. var. Yani bakkal olan için bakkala giden için. Evet. iki türlü de. Ve bu sadece AVM'de değil. Mesela evlilik insanın... ...Rabbinden kopma nedeni oluyorsa... ...evlenme tarzı itibariyle... ...sonraki aile hayatı itibariyle... ...e bu bir sıkıntı. E, Kur'an-ı Kerim... E, ...müşriklerden söz ederken... E, ...o... ...çoluk çocuğuna, kalabalık çocuklarına güveneni... ...bana bırak diyor değil mi? Evet. Yani çocukları Allah'a... ...baş kaldırma nedeni olmuş adamın. Evet, evet. Halbuki çocuk... ...senin ahiret yatırımın olmalıydı değil mi? Evet. Ne güzel. Ömer radıyallahu ne diyor? Bu yaşıma rağmen... E, ...bir çocuğun daha yaratılması için... ...secde edecek bir çocuk daha yaratılması için... ...bir hamle yapmak istiyorum diyor. <gülüyor> yani ben böyle biraz nazikçe onu söyleyeyim. Ya, derde bak adam da 60 yaşına gelmiş. Yani bir secde edecek birinin daha varlığını oluşturayım. Çünkü o secde eden kimse ona sevap, evet. sevap toptu babaya anneye sevap kaynağı evet, olacak sadakayı cariye oluyor ama müşri, müşriyi ne tanıtıyor allah Teala o çocuklarının kalabalığına güveneni bana bırak diyor evet. demek ki evlilikte de, çocuklarda ticaret bu hayatın herhangi bir kesiti esasen zararlı değil tıpkı alkol gibi alkolün zararını aklı uyuşturuyor meyve suyundan farkı aklı uyuşturuyor evet. uyuşturduğu için akılsız insan da istemiyor Allah celle celaluhu. E, akılsız insan düzeyine düşürdüğü için Allahu Teala alkolü haram ediyor. E ticaret de böyle. Bizim sorunumuz Allahu Teala'ya iman ettiğimiz halde. Cennete, cehenneme iman ettiğimiz halde, sırat köprüsüne, hesaba iman eder kimseler olduğumuz halde bunlarda bir sorun yok. Bu imanımızı aktiflik düzeyini düşürecek hale getirecek işler yapıyoruz. Sorun burada. Mesela mezarları bir ölülerden madem konuşuyoruz. Mezarı koyuyoruz. Şimdi bu mezarın içindekinin ne durumda olduğunu merak ediyoruz. Bakıyorsun ki varisleri gidip hemen görkemli bir taş yığını yapıyorlar oraya. Yani evet. Neden? Akrabalar yaptı filancaya Halbuki bu mezar taşını harcayacak para yerine Bu baban, deden, amcan, hannen kimse Bunun hayatta bağlantılı olduğu insanları tek tek dolaşıp Selamün Aleyküm Babam öldü, annem öldü biliyorsunuz Sizin ahirette isteyeceğiniz bir hakkınız var mı? Borç vesaire gibi Evladı İyhal bu mezarı yapmalı hmm. Yani ben babanla şöyle bir konuda tartışmıştık benim ondan 400 dolar alacağım var. Baban yok diyordu. Bense onu ödeyeceğim deyip bu 400 doları mezar yapmayana bunu yapsa üstadım. Biz şeriat bilen insanlarız. Hangisi evlattık yapmış olur? Yani bu 400 doları ver o adama velevki hakkı olmasın. Yani o iddiayı evet, kapat. Ve evet. Veyahut da manevi bir hak söz ediyordu. Mesela baban beni üzmüştü camiden çıkarken. ...annen bana dedikodu yapmıştı... ...ya ben sizin elinize ayağınızı öpeyim... ...buna helal et deyip... ...bir evlatlık yapmak açısından... ...yani mezar değil... ...taç mahal kadar bir kubbe yapsan üstünde... ...hiçbir şey yaramıyor ahirette yani... Tabii. ...taç mahalin altında da bir insan yatıyor Tabii, değil mi? Doğru, evet. Yatıyor ama... ...o mezar ona ahirette zerre kadar faydası yok... ...belki de yani... Bizim bile onu anmamız, anmamız, israfını konuşmamız söz konusu oldu. Zararı var belki ahirette. Evet. Belkisi fazla bir zararı var ahirette. Onun için dünyevileşme, dünyaya doğru kayma mezarın kendisinde bile vuruyor bizi. Evet. Yani bir faniyi bir mezara koyuyorsun. Bu kainatta Ebu Bekir radıyallahu başka, Ömer radıyallahu başka hiçbir sahabinin yeri bile bilinmiyor doğru dürüst. Evet. Onlar da Efendimizin yanı başında oldukları için hiçbir şekilde e, konuşmuyoruz onları. Yani o sebeplemezler Ama 120 bin sahabinin üstünde bir taş yok hocam. Ya. Evet. Sonradan asırlar sonra Selçuklulardan sonra bu sahabidir diye oraya bir taş dikilmiş. O da yüzde yüz değil. Evet. Yani bu dünyanın efendileri ashab-ı kiram. Onların amelleri onları andırıyor. Evet. Bizim ise... Taşlar bizi andırsın diye bekliyorsak işte dünyevileşme bu. Dünyevileşmeyi AVM'den başlattık biz ama mezarın kendisinde var dünyevileşme. Sahabinin bakıyorsun cennetül mesela cennetül bakıyı e, evet. görüyorsun dümdüz bir çöl. Evet. Dümdüz bir çöl. Koca ümmetin anası Ayşe anamız orada yatıyor ya. Evet. Osman Radıyallahu orada yatıyor. Şimdi hemen tabi haklı gelecek işte o mezarları söktüler filan. Evet. Birileri geldi bedevi bozuntuları O mezarlara dokundular Altına bir şey yapabildiler mi Değeri düştü mü Yani biz 20. asırda geldik Ayşe anamızın mezarı yok diye Gözümüzden düştü mü Düştüm, evet. Olsaydı veya olmasaydı Hiçbir şey değişmeyecek Çünkü mezarın altındaki birikimi onun Allah evet. anha. Göklere kadar kubbe dikilseydi O kadar şanlı olmazdı Onun için evet. Yani üstündeki yatırıma güvenip altındaki manevi yatırımı ihmal etmek sıkıntısı bizim sıkıntımız. Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Hani Ebu Davud'daki meşhur hadiste dünyada bütün düşmanlarınız sizin üzerinize çullanacaklar. Evet. ...obur adamların sofrada bir çanağı üş, üşüştüğü gibi... ...sizin üzerinize üşüşecekler. Biz az mıyız ya Resulallah o gün? Az yani, mı olacağız? E, yani? Yok, kalabalık olacaksınız ama... ...selin önündeki çöp gibi olacaksınız. Evet. Neden ya Resulallah? Hı -hı. Çünkü Allah kalbinize... ...vehen hastalığı koyacak diyor. Vehen nedir? Vehen nedir diye sorulunca... ...ölümü nefret etmeniz dünya tutkunluğunuz bu. Evet. Ya. Demek ki... Ölüm nefreti yani ölmeme arzusu esasen insanidir. Bir sıkıntı da yok bunda. Çünkü son nefese kadar ilacını kullanan sağlam tedbir al. Bir sıkıntı yok ama ölüm gerçeğin içinde o da var değil mi hocam? Yaşama, yani yaşama arzusu. Ama ölümü istemeyin diye de emir var. Evet. Yani düşmanla karşılaşmayı istemeyin diye emir evet. var. Yani Ölüme koşmak yok bizde. Yok. Ölüme hazır olmak. Hazır olmak. Hazır. Var, evet. Ölüme koşmak çok akıllıca değil. Oradaki şeyi nasıl yapmalı? Yani bir yandan yaşama arzusu var. Bir yandan da ölümü unutmayın var. O ikisini derceden bir ruh yapısı. Hocam o şu. Fren sistemi güçlü bir arabayla yol almak. Evet. evet. Şimdi bizim arabalarımızın fren sistemi yok. Sadece gaz pedalı var. Dünya tutkusu ya dünya anlamda gaz pedalı gaz gibi Gaz pedalı gibi oluyor. Hep istiyorsun evet. namaz saatinde frenin tutmalı. Evet, evet. Değil mi? Namaz şimdi mesela bir hadis. Ya da Allah'ın hududunu söz konusu olduğunda fren tutmalı Fren mi? tutmalı. Şemage, yani ahirette önüne çıkacak çünkü. Tirmizi'nin şemalinde bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yemek e, nasıl yediğinden söz edilerken orada... Ee, ...bir sahabe diyor ki... ...bir beraber bir yere misafirliğe gittik diyor... ...sallallahu aleyhi ve sellem ...orada... E, ...bize bir kızarmış et getirdiler diyor... ...but şeklinde getirdiler... ...efendimiz bir bıçak istedi diyor... ...bıçakla diyor... E, ...eti kesti bir dilim bana verdi diyor... ...tam da o da... E, ...yani bana... E, ...ki bana verdikten sonra... ...kendisi de etten alacakken Bilal geldi... Namaz vakti geldi ya Resulallah dedi diyor. Hmm. Elindeki bıçağı attı. Yahu bu Bilal de tam gelecek zamanı buluyor deyip bir latife <gülüyor> yaptı diyor. Şemayin betilmesinden ee, evet, serim. Enteresan. Şimdi burada sahabi çok şey anlatmaya çalışıyor. Yani Bilal'in o sözüyle beraber elindeki bıçağı attı diyor. Evet bir bu var. E bir bu var. İki espri var. Evet. Ya yani Bilal tam gelecek zamanı buldu. Der gibi bir ikincisi işte onu o sahabi aslında bıçakla keserdi eti hmm. diye de kullanıyor. Hmm. O arada da sahabiye senin bıyıkların çok uzamış. Bıyıklarına da düzen verdi. Hem kalkıyor sofradan. Allah. Sofrayı bırakıyor kalkıyor. Yani bu işte fren sistemli hayat. Bunu tarif ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize. Yani... ...bu hayatı frensiz yaşadığınız zaman... ...ne zaman frensiz yaşıyorsun... ...hanım diyor ki misafir geldiğinde... ...bizim işte oturacak odamız küçüldü... ...gelinler de geliyor... ...bu evi değiştirelim... ...nasıl değiştireceğiz... ...banka kredisiyle... ...tak hmm. el freni devreye girmeli... ...arak freni değil... Evet. ...yani zincirlenmeli arabamız... E, ...bu evde inşallah para biriktirelim... ...o zaman alırız Demet tavrı... ...ezan okunduğunda... ...Ramazan-ı Şerif'te ben oruçlıyım... Yalan yok, dedikodu yok, gıybet yok Ramazan-ı Şerif'te. Tabii, zaman ben oruçluyum yok. ifadesi Ben oruçluyum. bir fren değil mi? Bir fren sistemi, ben oruçluyum. Ve ben e, eşimle tam böyle zıtlaşacağım bir pozisyonda... ...evet sana göre ben haklıyım ama... ...madem biz Allah'ın adıyla nikahlandık... ...bu tartışma kalsın diyen erkek veya kadın... Evet. ...el freni kullanıyor hocam, ayak freni kullanıyor. En yani, zor zamanda... Ya Müslümanlık bu işte. Ahireti hatırlamak budur. Hı hı. Bunun bir örneğini biz çok çok konuşuyoruz. Ömer bin Hattab radıyallahu Allah'ını sinirlendirmişler bir yerde. Evet. Şimdi evet. gergin biri biliyoruz ya. E, o da demiş ki Ömer'in <gülüyor> ahiret korkusu olmasa görürdünüz ne cevap vereceğini demiş. <gülüyor> El freni kullanıyor hocam. Evet. Bak frenliyor evet. kendisi. Yoksa dünyada hiçbir şey bize haram değil hocam. Yani evet. alkol, domuz bunları konuşmuyoruz. E, allah Teala kul men harramı. Zînetullah illeti eheceli ibâdi. Yani kullarım için çıkardığım bu süsleri değil zaruri ihtiyaçları. Evet. Bu süsleri kim kullarıma haram edecek ki? E, yaratan Allah. Ama çalmayı haram ediyor. Evet. Faizi haram ediyor. Kul hakkını haram ediyor. Eşin eşe zulmünü haram ediyor. Evladın çocukluğunu unutup babayla, babaya karşı diklenmesini haram ediyor. Babanın evladı Allah'ın emaneti görmeyip kölesi olarak görmesini haram ediyor. Komşunun komşuya zulmünü haram ediyor. Yoksa Allah Teala güneşini e, kesmesini, gü güneşini kesmesini ve dedikodu üretmesini e, geçerken kapısının önünden camdan içeri bakmasını vesaire evet. men ediyor Allah Teala. Evet. Yoksa e, dünya nimetleri haram değil. İşte bu fren sistemi bozulduğu zaman. Vehn hastalığı başlıyor. Evet. Çünkü neden arının ve sineğin reçele konması gibi bir durum oluyor bu. Hafif bir konup bir dilim alıp gidecekken md reçel ağır geliyor ona. Kanatlanamıyor bu sefer, biraz daha alıyor, biraz daha alıyor orada boğulup kalıyor. Yani o vehni biraz daha açalım hocam. Yani e, in, yani insan çok olacaksınız ama böyle suyun üstündeki çöp gibi olacaksınız içer çöp, çöp gibi olacaksınız bunun da sebebi vehn'dir vehn nedir işte ölümü unutmak, ölümü gündemden çıkarma, ölümü nefret etmek. Ölümden nefret etmek. Evet. Yani neden o ona sebep oluyor? Yani bir zaf zafa dönüşüyor, değil mi? Şimdi bu Heh. hocam bir, bir kısır döngü ha. bu. Ha, evet. Şimdi cennet sevgisi azaldığı için dünya çoğalıyor. Ya evet. da dünya sevgisi çoğaldığı için cennet sevgisi azalıyor. Evet. Yani bunu bir noktada başlatırken başlatıyor şeytan ve nefis. Ama sonra hangisi hangisini üretti bunu tespit edemiyorsunuz. Evet. Halid bin Velid radıyallahu anh'ın ya da Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, şu anda tam ikisini hatırlamıyorum. Pers imparatoruna bir elçi gönderiyor. Ona şartlarımızı kabul et diyor. Sonra da diyor ki eğer şartlarımı kabul etmezsen şunu bil diyor. Sizin yaşamayı sevdiğiniz kadar şehit olmayı seven bir orduyla geliyoruz biz. Diye. Evet. Sır burada hocam. Sır burada. Evet. Sır burada. Yani o yaşamak ne kadar istiyorsa bu, bu mümin de Rabbine gitmeyi o kadar istiyor. E dolayısıyla sen bununla nasıl yarışacaksın? Bu ölmek istiyorsan yaşamak istiyorsun. Evet. Yani herkes aradığını bulacağına göre sen aradığın şey bunun tam karşısında duruyor seni ezecek dolayısıyla nitekim de öyle oldu. Yani Rüstem Müstem ezilip gittiler. Ashab-ı kiramın önünde. Evet. Ömer bin Hattab radıyallahu, radıyallahu, radıyallahu. anh'ın çok güzel bir ifadesi var. Sizin o vehen niye böyle oluyor hı hı. sorunuza cevap veriyor. Bir gün e, büyük ihtimalle Mısır'da Amr ibn el As radıyallahu anh'a yazdığı bir yazısı var. E, ordu'da zafer gecikmesi oluyor. Orada Olan. vali değil mi? Amr Validen çok fetih için gidiyor. Fetihte bir miktar gecikme oluyor. Ona diyor ki şunu iyi anlayın diyor. Siz insan, ben bunu bugünkü dille özetliyorum, o biraz daha Arap ile anlatıyor. Siz de insansınız, onlar da insan diyor, yani karşımızdakiler. Ama siz müminsiniz, onlar kafir diyor. Aranızda denk olmayan bir şey, siz oraya uzaktan geldiniz, çok az bir silahınız var ve sayınız az. Onlar Bir güç muhasebesi güç de yapıyor. Karşılaştırma yapıyor. Evet. Onlar o ağaçtan kardalar diyor. Evet. Siz çok uzun dayanamazsınız hem uzaktasınız hem silahınız az diyor. Sizin tek farkınız Allah'ın size yardım etmesidir diyor. Evet. Sizin bir desteğiniz Allah'tır diyor. Dolayısıyla siz Allah'la beraber olduğunuz güçlüsünüz. Ama bu aması önemli şimdi. Allah size siz günah işlemediğiniz onlar işlediği için yardım ediyor diyor. Evet. Siz eğer ümmetin ordusu olduğunuz halde. Siz günah işlerseniz onlarla denk olursunuz. Onların yaptığı işi yaparsanız denk olursunuz. Allah'ın yardımı sizden kalkar. Bu sefer güç kavgasında da mağlup olursunuz diyor. O zaman güçle imanı, değil mi hocam, birebir eşit görüyor. Yani Allah'ın yanında olmayı, Allah'ın ağırlık konusu görüyor. Birebir de denk evet. görmüyor. Ağırlık konusu. Yani bir de şöyle görüyor. ...biz beşer olarak azınlığız. Zaten kolay kolay çoğunluk olmayacağız. Allah bizimle beraber ama bu beraberlik onlar gibi olmadığımız için... ...faiz yok, kumar yok, hırsızlık yok, zina yok, kul hakkı yok bizde. Biz temiz nesiliz. Evet. Bu temizliğimizde bir sorun olursa Allah'ın yardımı bizden kalkacak. O zaman baş başa kalacağız düşmanımıza. E, yenecek düşman. Niye güçlü çünkü diyor. Yani burada bizim mümin olarak... Özgül ağırlığımız kolay kolay kafirlerin özgül ağırlığına denk değil. Evet. Ama Allah bizimle olunca onlar yok hükmünde oluyor. Evet. Dünya sevgisi eğer Allah'a ait mukaddesatı bize zayıflatıyorsa, namaz başta olmak üzere, iman esasları başta olmak üzere zayıflatıyorsa ortada bir sorun var. Ben burada... içi hep... boşalıyor insan. Allah razı olsun hocam. Çok güzel oturdum. Müminliğimizin içi boşalıyor. Evet. Kalıp olarak var. Yani namaz kılınmayan bir cami gibiyiz o zaman. Evet, cami evet. muhteşem ama namaz kılınmıyor. Bu sebeple... ...ben hiç unutmuyorum hocam... ...bir hoca efendiyi Süleymaniye Camii'ne ziyaret ettirmiştim. O günde aksilik birinci saf bile dolmadı da... Allah İmam bekle. efendi... E, ...on kere ikaz etti... ...ya şu safı doldurun... ...Müslümanlar arkada namaz olmuyor... ...şu safı doldurun... ...kahmet bitti... ...bir kahmet kadar daha vakit geçti... Evet. ...yani o üşendi insanlar... ...ta öbür hoca gitmek diye yani neredeyse bisikletle gitmek gerekiyor hocam... <gülüyor> yani. Evet. yani ...bir bisikletle ancak gidilir o kadar uzun... ...doldurduktan sonra başladı... ...çıkınca... ...hoca efendiye camiyi tanıttım... ...işte burası şöyle böyle... ...hiç unutmuyorum... ...dedi ki... ...Nurattin ya beni dedi... ...küçük dolu bir camiye götürsen daha makbuldür. <gülüyor> evet. Dedim öylesine de gideriz, ikindiye gittik, evet. başka bir camide kıldık. Şimdi Müslümanlığımız ona benziyor ama. Müslümanlığımız evet. benziyorsa eğer tabii yani muhakkak evet. öyledir manasına değil. İşte vehen hastalığı yani dünyevileşme girdikçe saflar boşalan cami gibi oluyoruz bu sefer. Burada Müslüman olarak bizim... ...hep namazı örnek veriyoruz... ...ben başka bir örnek vermek istiyorum... ...şimdi mesela Müslümanlık konuşunca... ...doğal olarak ben sabah namazına gidiyor musun diyorum... Evet, Ramazan evet. oruç... ...yani bunlar bariz örnekler... ...fakat üstadım bir de şöyle bir... ...konuya mesela ashab-ı kiramdan... ...herhangi biri... ...Allah razı olsun Ömer, Ebu Bekir... ...ya da filan sahabi... ...radıyallahu, Radıyallahu anhum, anhum cemiyen... ...onu mümkün olsa da... E, ...beynini açsak... Melekler konusunda ne düşünüyordu desek? Mesela beni melekler şu anda görüyor deyip hmm. utanıyorlar mıydı? Evet. Mesela tuvalette, affedersiniz, banyoda bir sahabinin şen şakrak hareket yapması mümkün mü? Üstündeki çamaşırı çıkarıp meleklerin gördüğüne, meleklerin kontrol ettiğine imanı açısından... Evet. Banyoda banyo yapmak caiz değil kirli şu cümle için söylemiyoruz bunu. Yani vücudundaki elbiseleri çıkarıp rahat durduğu bir yerde melekleri ne kadar dışlayabiliyordu Hı -hı. zihninden? Evet. Bir sahabi bir de biz şimdi. Evet. Ne kadar meleklerle beraberiz? Banyoda faizli bir müessesenin içinde yalan konuşurken... Evet imanımızda, sağımızda, solumuzda melekler var yazıyor diye düşünüyoruz. Pratiği nerede bunun? İşte banka sayısı arttıkça bu azalıyor. Sokakta çıplak erkek veya kadın göre göre göre göre melekler zayıflıyor aslında. E, meleklere dair hissiyatımız zayıflıyor bizim. Bir yerde bir alkol satan dükkan açıldığı zaman, ...onun önünden geçmekle bile aslında bir zafiyete uğruyoruz biz. Bunu çok mikroskopik bir aletle belki ölçülecek kadar oluyor ilk etapta. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu canlı örneğini veriyor bize. Yahudilerin lanetlenme sebeplerinden bahsederken... ...önce itiraz ettikleri haram yapamazsınız bunu dedikleri şey... ...ikinci gün lafımı dinlemiyor boşver diyor. Üçüncü gün bana ne diyor. Dördüncü gün onların yanında oturuyor. Demek İkaz ki... haz etmezlerdi diyor. Demek. Yani ayetin tefsirinde evet. Efendimiz bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani, ama bu ne sayesinde oluşuyor? Göre göre, göre göre. Dolayısıyla bizim dünyevileşmemiz gözümüzün, kulağımızın oturup kalkmamızın ürünüdür. Yani mesela çok basit bir örnek. Ee, Anadolu'dan ilk defa e, İstanbul'a gelen... İşte Orta Anadolu'da bir Müslüman'ı düşünelim... E, ...Taksim'deki büyük otellerden birinde çay içmeye götürsek onu... ...bu arkadaş köy kahvesinde oturduğu gibi oturup orada bir çay içebilir mi? Eminim çayı üstüne döker... ...zaten girerken acaba bir yanlış yapıyor muyum diye filan... Evet. Mesela evet. sizin de sizin yanınızdan gider hemen ya... ...bu nere Hı. önce oturulacak... İşte ...niye bu numaraları aldık yanımıza... ...şe i̇şte garson çağırmayı... ...hey bir kahve getir la! ...diyemez herhalde orada... Evet. Ama üçüncü, dördüncü, beşinci girişte o kültüre alışıyor. Bir sene sonra da o öyle bir otel açıyor bu sefer. <gülüyor> Misal yani. Evet. E, bu işte dünyevileşmenin içimize nasıl sızdığını gösteriyor. Önce bir Müslüman e, ya gençler rahatsız olmasın diye e, bir erkekle karışıklı bir düğün yaptı. Öbür Müslüman bir sene sonra sazlı cazlı yaptı onu. Öbür Müslüman geldi beş sene sonra alkole izin verdi. Haramlar böyle nefes nefes giriyor. Yani ilk çürüme bunları doğuruyor. İlk, ilk, i̇lk tavizin i̇lk ağırlığı taviz. son tavizden büyük hocam. Evet. Babayı o oluşturuyor çünkü. Evet. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kediği o, o açıyor. Efendimiz ne buyuruyor? İslam toplumunda... ...kötü bir gelenek başlatan... ...bütün kötülüklerin günahını taşıyor diyor. Yani. Onlar da taşıyor tabii günahı. Yani, Her evet. yapanı taşıyor. Niye? Bu sizin deyiminize bu gediği açan büyük bir felaket sebebi oldu. Evet. Bu gediği açmayacaktı. Açtığı andan itibaren... ...ümmetin başını belaya soktu demektir. Biz burada... E, ...ümmeti Muhammed olarak... E, ...bu dünyevileşmeyi... ...bir günah çeşidi olarak görme yerine... İçimizdeki mikrobik bir hastalık nedeni olarak görmeye e, çalışmamız lazım. Yoksa dünyevileşme diye bir meyhane çeşidi yok. Ya yani bir, bir cinayet çeşidi yok. Bu bir hastalık Hayatın çeşidi. Hayatın bütününde var o Hayat, şey. Hayat tıpkı yaşlılık gibi bir yani. şey. Yani yaşlılık nerede diye bir, gidip bir araştırma yapamazsın. 50 yaşındayken buruşmuş yanağındaydı. 80 yaşındayken çökmüş gözündeydi, şakağındaydı. Yani Vehen hastalığı, dünyevileşme hastalığı bardağa girdikçe bizim orijinal suyumuzu taşırıyor. Dolayısıyla biz cennetten ne kadar umutlu oluruz? Köydeki yazlığımızdan taviz verdiğimiz kadar. Evet. Cehennemden ne kadar korkarız? Sabah namazını kaçırmama korkumuz kadar. Evet. Yalan evet. söyleme korkumuz kadar. Onun dışında ölüm bir sektörün adı bile olabilir. ...üzerinden kefenciler geçiniyor... ...yıkayıcılar geçiniyor... ...belediye arazi satıyor... ...oradan geçiniyor... ...mezar taşı yapanlar var... ...yasincileri var, tebarekcileri <gülüyor> var... ...bevlüçleri var... ...bakıyorsunuz bir sektör olmuş ölüm... ...su dökenler var... ...su dökeni var... Ee, ...bu sektör... ...en orijinal boyutu olan... ...Allah'ı hatırlatmaya... ...hep parayı hatırlatıyor ne hikmetse... <gülüyor> Yani dünyevileşmenin ta kendisi haline geliyor. Mezarından tut vesairesine kadar. Bu sebeple ben nefsime uyguladığım bir şeyi kardeşlerime tavsiye ediyorum. Umre'ye gittiğinde hacca gittiğinde bir mümin e, bakiye mezarlığının yani Ravza-i Mutahara'nın hemen e, sol tarafında evet. Kıbrı'ya doğru dönüldüğü sol tarafındaki o büyük mezarlığın pencerelerinden ya da o parmaklıklarından bir saat kadar bakmalı. Ya Teşekkür ederim evet. Yani bir saat bakmalı öyle bir fatih okuyup gitmek değil. Fatih'e oku. Evet. Sonra da orada bir saat oturup ya şu üstü çöl toprağı altında da asgari beş bin insan yatıyor. Şimdi yüz bin var belki sürekli oraya ölü defnediliyor Tabii. ama beş bin insan var ki bunlar radıyallahu anhüm. Ayetinin muhatabı Sen sahabiyken yani Bunlar sahabi Allah'ın razı olduğu kulları Üstünde atları yok Soyatları yok ruhuna fatiha yazmıyor Bir çanak gibi bir mermer Oyulup konmamış oraya yağmur yağınca Su dolacak da kuşlar oradan içecek de Alttakine rahmet gidecek Ve Böyle bir yok Bir çöl sessizlik ıssızlık Ah bir, bir kereliğini Allah gösterse gökten oraya inen Nuru ama Evet. Sanki gök yer. Güneş sadece oraya doğuyormuş gibi nur yağıyor. Gecesi de aydınlık. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gece oraya gittiğini bir sahabi gördü. Çünkü yukarıdan aşağı doğru bir nur süzmesi olduğunu gördü sahabi. Yani gökleri yere birleştirmiş arşla bağlantılı bir yer ama fani bir dünya. Ondan sonra gelip de bizim Karacaahmet'te işte... Ee, diğer mezarlıklarımız Yani meşhur diye karacaahmet anlıyorum Ya da kuyu zincirli kuyu Zincirli kuyu Benim Apartman gibi mezarlıklar mesela evet. Apartman gibi mezar Bir evin bütünündeki Mermerden fazla bir mezarda mermer var hocam Evet e Niye? Biri Göklerle bağlantılı gitmiş Öbürü tereddütlü gitmiş Birisinin Kur'an'a hizmeti hala ona sevap taşıyor Öbürü de Ölünce Kur'an'la adına tanışılmış. Kendisi gene tanışmamış. Yani ana yurduna gitmiş birisi. Ay, hocam çok. Ana tam yurduna. ana yurduna gitmiş ya. <gülüyor> Baba toprağına dönüş. Evet, tam ya. gitmiş. E, umutla gitmiş. Arkasından da umut taşımış. Yani burada ölümün bile sektörleşmesi diye bir bela yaşıyoruz biz hocam. Evet. Ölümün, evet kefen satmasın kimse demek değil bu. Evet. Ama ölüm bize başka şeyleri hatırlatmalıydı. Ben hocam garip... Gördüğüm şeylerden biri mezarlıklardaki dedikodulardır. Ben cenazelere gidiyorum tabii. Dün de bir cenazeye gittim. Yani emin olunuz hocam, e, tansiyonum yükseliyor. Ya hocayım ben tanıyorsun. Hocam bir fotoğraf çekelim. Hocam bir fotoğraf... Hocam neredesin? Epeydi. bir şakalaşmalar, bir gülmeler ya. Bırak belki bu ölüden dolayı mahzunum ben. Yani. Ya evet, o fotoğraf. Afet hocam, fotoğraf çektirelim şeyi. Ya hocam böyle. çektir gene, tamam tamam çek. Ya bırak bir Fatih okuyayım ama şurada. o da o yani defin esnasında ne bileyim bir, bir hüzünlü de. Var siz değil, de görmüyor musunuz bunu? Var zaman, hocam yani. dün rastladım ben de yani Abdullah Timlikli Bey'in mezarı. Rahmetullahi aleyh. Yani, Şeyler vardı biliyorsunuz Abdullah Gül eski Cumhurbaşkanımız Ahmet Davutoğlu, ya gördüm, gördüm. Ali Yıldırım işte Cumhurbaşkanı e, Tayip Erdoğan vardı. Yani mezarlık... Tam fotoğraflık yermiş ama hocam. Nasıl? Tam fotoğraflık. Ya ]mış. fotoğraflık yer mesela birisi Abdullah Gül Bey'in kolundan tuttu bir fotoğraf çektirelim Mezarlıkta. ya yani şaşırdım kaldım yani. Yani bu, bu bir kere bu kadar teklifsizlik ya bir cumhurbaşkanı sonuçta ona, ona teklifsiz bir halin var. Bir orada insan hüznü var, şusu var, buz var. Hepsini arşıyorsunuz. Bir fotoğraf merakı bela yani bu. Bu fotoğraf merakı orada ölümün ondan daha basit olduğunu ya, göstermiyor. Ölüm mu? unutulmuş orada. Yani mezarlıkta unutulmuş. Öyle. Sadece bizim buluşmamızı sağlayan evet. bir otobüs durağı gibi oluyor. Ya, o dedikodu dediğiniz yani oralarda hakikaten yani mesela cami ortamında dedikodu yani ayaküstü <gülüyor> şeyler oluyor. Eğer ölüm bizi tefekküre sevk etmiyorsa, evet. ölüm evet. gözümüzden yaş akıtmıyorsa. En yakınımızı gömerken bunun yerinde ben olabilirdim ya bu hiç evet. sıfır ihtimal bırak yani yüzde yüz ihtimaldi bu. Tabii ki. Ki Tabii. kim garantili bu dünyada? Hocam ben yani seçilip alınıyor hiç kimse yani kayıt numarası falan yok yani. Bilmiyorsunuz yani bugün siz seçileceksiniz yarın öbür gün yani şu seçilecek bu seçilecek yaş belli değil yani. Hiçbir, şey, bir belli şey, değil. hiçbir şey belli. değil Hiçbir özellik ayrıntı yok. Ee, yok. Ama bugünü kurtardık. Evet. Bugünü kurtardık. Bu gitti. Bugünkü işte kurbanı verdik. Bugünün keyfine bakalım vehen hastalığı işte Ve, hocam. Evet. Vehen hastalığı. Yani elhaküm tekaosur hatta Ya bu ne ya? Bu kadar bu cahiliye Araplarına söylenmiş ayetler bunlar değil mi? Kur'an'da niye duruyor? Demek ki bu genetik olarak e, var hem, yani. Yani, yani insanda var. Nauzu Ölümün ahirette ölmesi gerekiyordu cennetin kapısında koç olup ölecekti biz bu dünyada öldürmeye çalışıyoruz ölümü içimizde ölüm sendromu olmamalı ama ölüm gerçeği asla gitmemeli kafamızdan o tam enteresan bir cümle kurdunuz hocam ölüm sendromu olmamalı bu da yanlış namazı yani yakıldıkmaz şimdi, insana o hadis-i şerif Resulullah Efendimizin buyurduğu yani dünya zevklerini gideren değil mi ölümü hatırlayın Şimdi, zevkleri bırakın demiyor ama. Bırakın demiyor. Ya ama ölüm duygusunun bir sıfırlamayın. şey yaptığını, insanın psikolojik yapısını etkilediğini de etkilemesi gerekiyor. Yani o sendromla bunun arasındaki şeyi dengeyi nasıl kuracak insan? Yani bugün öldüm, yarın öldüm, şu hastalık geldi. Bu yanlış Evet. Ben bir örnek vereyim belki anlamaya yardımcı olur. Bir arkadaşım vardı çok samimi dostum. Hocam dedi Biliyorsun babam prostat ameliyatı oldu dedi. Biliyorum dedim geçmiş olsun dedi ya ama başka bir sorun var dedi. Hayır olsun dedim ya. Dedi ki hocam dedi babam beni bir dakika affedersiniz tuvaletede göndermiyor dedi. Yanında yaşayacaksın diyor dedi. Öyle mi Yani o onu öyle anlamamış. Burada duracaksın diyor beddua ediyor diyor. Ee, abimi çağırıyorum diyor beş dakika dur diyor. İkiniz durun o zaman diyor diyor. Dedim ben bunu çözerim dedim yalnız sen bana iyi dualar edeceksin dedim çöz hocam dedi. Doktora git dedim ona ameliyat eden doktora prostattan ameliyat ettiği üç dört tane yaşlının ismini al dedim. Sonra o yaşları babana ziyarete gidin dedim. Yaşlar onu anlasın dört sene oldu ben ameliyat aldım üç sene oldu. Sonra bana gel bir daha dedim yapmış. Ben aylarca bir daha aramadı. <gülüyor> ...işi bitti çünkü... Evet. ...sonra bir yerde karşılaştık... ...senin baban ne oldu dedim... ...çok iyiyiz hocam dedi... ...hani bana gelecektin dedim... ...ya hocam hiç gerek kalmadı dedi... ...üçüncü hastaya bile gitmedik dedi... Evet. ...babam bize döndü dedi ki... ...ya ölünmüyormuş bu hastalıktan... ...bana niye söylemediniz evet, dedi... Evet. ...şimdi 80 yaşında normal bir şey bu ama... Evet. ...yani bu... ...sendrom işte... ...ameliyat... ...doktor... doktor bıçağını vuruyor... odaki masadan kalkarım... ...kalkamam... ...la ilahe illallah Muhammedun Resulullah... masaya yatarım... ...ayet-el okurum... ...selamun aleyküm... Bu, ...bu aradaki denge bu işte... ...yani evet. o sendroma yakalanıp da... ...hayatı zehir mi kendine... ...ölmeden ölüyorsun bu sefer... Evet. ...yani ölmeden sürekli ölü kalıyorsun... ...yani ne ölü ne diri hükmündesin... ...ama yok kabul edip... ...şarkı söyleyerek de yaşayacak... ...halin de yok bir mümin olarak... ...mesela... ...gençlerin e, böyle tasavvuf erbabını taklit edip böyle ölü numarası yapması, tıraş olmadan işte üstü paşı yırtık falan dolaşması. Bu da hoş bir şey değil. Yani böyle bir İslam da istenmiyor bizden. Yani hayatı yaşayacaksın. Yani delikanlı delikanlıca evet, yaşasın ama evet. ebedi yaşamayacağını bilerek yaşasın. bilerek yaşasın. O da nedir? El freni sistemidir dedik ya. Evet. El freni sistemi. Yani yabancı ele dokunurken Allah bu haramdır. Buna tutmam nikahsız tutmam dediğin zaman hiçbir sıkıntı yok ee, yani fren sistemi olduğu zaman gençliğini yaşa zenginliğini yaşa kadınlığını yaşa Belki erkekliğini Allah yaşa o ikazı insanların fren sistemini kaybetme riskinin yani çok hadisin, yoğun olmasından hadisin aslı nasıl hocam eksiru zikre evet. eksiru zikra Hatırlatmayı çokça çok, yapın. Çok şey yapın. Çok. Yani çok canın demek düğünde hatırlayın, camide hatırlayın, muhabbette hatırlayın ama hep öyle yaşayın demek değil. Evet. Sonra onun zikri yani hatırınızdan gitmesin, gitmesin bu etkisi altında kalın olmaz hocam. Öbür türlü fethe gidecek bir ordu da bulamazsın. Camide namaza gelecek bir adam da bulamasın. Caminin kapısında Musalla taşını görünce bayılır kalmaz. İrade felç olmuş. İnsanlar çıkar. Asla öyle değil. Evet. Ölüm'e meydan okuyan adam da istemiyoruz. Evet. Ee, ölüm'e ölmeden teslim olmuş adam da istemiyoruz. Evet. Yani son nefese kadar. Mesela biz politik olarak şunu tercih etmemiz gerekiyor. Biz ümmeti Muhammedteniz büyük bir yükümlülüğümüz var. Omuzumuzda insanlık var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı şeriatı var omuzumuzda. Biz bir dakika fazla yaşamak isteriz. Bir kere daha la ilahe illallah demek için, subhanallah demek için... ...bir mümine daha tebliğ yapmak için... ...oğlumla bir kere daha namaz kılmak için... ...bir, bir dakika fazla isteriz Allah'tan. Dolayısıyla mesela soru soruluyor bize. Doktor ameliyatı çok riskli gördü. Ama e, bu riske rağmen çok acı çekiyorum. Ne tavsiye eder? Doktor yüzde bir de olsa bir dakika fazla yaşayacaksın diyor mu sana diyor ameliyat ol diyoruz. Evet. Allah'ın nimeti bu ameliyat olmak. E, doktor tehlike var diyor tehlike yola çıkınca hastanenin önünde de araba vurup öldürüyor seni. Tabii. Yani evet. ben babamı e, hastanenin cerrah çıkardım. Doktor iyi idare eder bir sakınca yok diye ettik çıktık. Babama tarif ederken bir taksi geri geri geliyor, ikimiz birden eziyor da az kalsın, 5-10 sene oluyor. Evet. Yani hastaneden sağlam raporuyla çıktık, taksinin altında gidiyorduk 10 dakika sonra. E, bu ölüm herhangi bir şekilde uzak değil ki bizden. Şair diyor ya Allah rahmet eylesin. Evet. ne uzakta ne yakında, ölüm evet. içimizde bizim yani. Evet. Bize ne yapsın ölüm diyor. Ne ne, <gülüyor> O tabii o yani ne yapsın derken itirafı manasında hı hı hı. söylüyor. Yapacağını yani yaptı biz zaten. Biz korkmayız ölümden. Demek Yapacağını yüzden, yaptı he. zaten. Teslim aldı bizi. Teslim aldı. Dolayısıyla yani. ölümü tekrar başa geliyoruz. Rahmet olabilir ölüm bizim için. Azap da olabilir. Onu algılama ve bu algılayışı hayata yansıtmamıza bağlı bir olay. Yani cenaze buldukça bas sağlığı dileyip, Cenazeyi gömdükten sonra keyfine bakan insan ölümden ibret almayan insandır. Mezarları bile ziyaret ettiniz. allah Teala bu ne ya? Evet. Mezarı bile eğlence konusu haline getirdiniz. Ve mezarlıktaki görüntü bir defa ölüme nasıl baktığımızı gösteriyor. Yani birilerinin ölümü sektörleştirmiş olması bize bir ders olmalı. Dünyevileşmenin en basit veya en canlı örneği olarak. Evet, evet, evet çok teşekkür ederiz hocam Allah razı olsun değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programında muhterem Nurettin Yıldız hocamla ölümü konuştuk bu defa ee, ölüm bir ikaz mekanizması onu hatırda tutmamız lazım sendrom haline getirmememiz lazım ve Rabbimizin huzuruna yüz akıyla çıkacak bir hayat kurmamız lazım yaşamamız lazım Rabbim hepimize böyle bir hayatı nasip etsin diyoruz Allah emanet olunuz efendim.